Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sahbihi ecma'in emma bat Hamd alemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir güzid ashabının üzerine olsun kıymetli kardeşlerim Rabbim bizleri tevhidin ve sünnetin yolunda giden salih Müslümanlardan kılsın Yine değerli kardeşlerim Rabbim salih amelleriyle ümmete örnek olan Müslümanlardan eylesin. Yine Rabbim Darul Hadis derneğinin yetkililerine bana burada fırsat verdiğinden dolayı Rabbim onları ve çalışmalarını muvaffak kılsın. Hem dünya ve hem ahirette hecir ve senatlarını arttırsın değerli kardeşlerim. Şüphesiz ki Rabbul Alemin duayı işiten ve ona icabet edendir. Kıymetli kardeşlerim bu güzel mübarek günde sizlerle beraber olmaktan dolayı da onur duyduğumu ve sizlerle beraber burada buluşup Rabbul Alemini zikretmekten dolayı da kardeşlerim sevindiğimi iletmek isterim nasıl Rabbul Alemin bizleri burada kardeşler olarak burada topladıysa mahşer gününde de kardeş olarak toplasın bize mağfiret eylesin bizi cennetine koysun bizi tevhid ehli eylesin yolunda istikamet ehli kılsın sırat-ı muslakimden ayırmasın kıymetli kardeşlerim <gülüyor> kıymetli kardeşlerim hepiniz de çok iyi biliyorsunuz ki insana verilen en büyük nimet Allah subhanehu ve Taala'yı billemek, onun emrine tutunmak Yasaklarından sakınmaktır. Bu verilen en büyük nimettir. Eğer bir Müslüman Allah subhanahu ve teala'yı tevhidliyor yani biliyor ve onun emrine itaat ediyor ve onun yasaklarından sakınıyorsa Allah'ın o kula vermiş olduğu en büyük nimetlerden bir nimet içinde olduğunu bilmesi lazım değerli kardeşlerim. Hepinizin de çok iyi bildiği gibi tevhid Allah subhanı ve Taala'yı ibadette billemek. Tabii ki bu uluhiyet tevhidini ifade ediyor. Asıl tevhidin kısmı bu. Ama tevhidi üç kısma böldüğümüz zaman rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatında billemektir. Rububiyetinde dediğimiz kardeşlerim yani yaratmada billemek. Uluhiyetinde billemek demek... İbadette birlemek, isim ve sıfatla billemek demek Allah'ı yüce isim ve sıfatlarında Kur'an'ın ve sünnetin haber verdiği gibi doğrulamak, tasdik etmek, herhangi yedi yola geçmeden, yönelmeden Allah'ı billemektir değerli kardeşlerim. O halde, yani bu kısa bir girişten sonra tevhidin anlamını sizlere ifade etmiş olduk. Ancak ben size şunu da hatırlatmak istiyorum. Benim konuşmamın esnasında tabi bazı böyle temel yerler geçecek ve ben o yerleri sohbetimin, seminerimin bitiminde sizlere soracağım. Eğer sizin gibi kıymetli değerli kardeşlerim intiba eder, anlattığım yerleri gözden kaçırmazsa onlara... Acizane küçük bir hediyem var. Benim son yazmış olduğum bir kitap var. Bu kitabı sizlere hediye edeceğim kardeşler. Çok basit sorularla, cevaplarla. Dikkatli olun. Anlattığım şeylere dikkat edin. Mesela demin ne dedim? Tevhid kaç kısım? Üç kısım dedim. Rububiyet, unuhiyet, isim ve sıfat. Bakarsanız bazı kardeşler bunlara böyle cevap verir. Bu kitabı bizden hediye olarak alır. Tamam mı kardeşler? Eyvallah. Değerli kardeşlerim, davetçi... Öncelikle yani bir konumuzun başlığını verelim. Allah'a davet eden değerli kardeşlerim biz Müslümanlar çok farklı eğilimde insanlarla muhatap oluruz. Mesela davetimizi yani Allah'a olan davetimizi, çağrımızı kabul edenler olduğu gibi reddedenler de olur ve bu davetimize gaflet içinde olup kulak vermeyenler de olur. Buna karşı mücadele edip bizimle çekişenler de olur. O zaman Allah'a davet ederken muhataplarımızın çok farklı eğilimler içinde olduğunu bilelim. Birincisi bakın yani davetimize icabet edip kabul edenler var. İkincisi davetimizi açıktan reddedenler var. Üçüncüsü davetimize kulak vermeyip gaflete düşenler var. Dördüncüsü davetimizi reddeden, mücadele eden, bu yoldan dönmeyen kesimler vardır. İşte bu dört tane eğilime yönelik Allah ayetinde Nahl 125'te bize bir usulü da'va dediğimiz davetin yöntemini öğretir. Ve bu dört eğilim de şimdi zikredeceğim ve konu başlığım olan bu ayetle muhataptır kardeş. Allah Subhanahu wa Taala ayeti cildesinde bakın şöyle buyuruyor: Udu' ile sabir Rabbika bil hikmet ve Moezat el Hasana ve jadilhum billethi ahsan. Rasulum. Kitap kime kardeşler? Rasulullah Aleyhissalatu ve selamı. Rasulum. Ey Allah'ın elçisi. Rabbinin yoluna davet et davet ederken güzel sözle hikmetle davet et onlarla da en güzel bir mücadele yolunu ve yöntemini seç şimdi bu bizim bu seminerimizin başlığı ve bu seminerde dört tane eğilimin kardeşlerin bu ayetin içerisinde olduğunu görüyoruz kardeşlerim davetçi bu dini ayakta tutan bir müslümandır davetçi Allah'tan öğrendiğini yani tevhidi ve sünneti ve imanı bu topluma anlatan, öğreten ve o insanların karanlıktan aydınlıklara çıkmasını isteyen güzide bir insandır. Hepimiz Allah'a davet eden Müslümanlarız. Allah'a çağırmakla mükellefiz. Bakın birazdan bu ayetin gölgesinde bunlara değinmeye çalışacağım değerli kardeşlerim. Davetçinin bir sermayesi var. Nasıl bir İşverenin sermayesi oluyorsa, kazancı ve oluyorsa davetçinin de bir sermayesi var kardeşlerim. Davetçinin sermayesi tevhid, salih amel, davet ve güzel ahlak ve hikmetli bir mücadeledir. Eğer biz bu sermayemizi korursak muhataplarımıza karşı başarılı oluruz. Ve biz bu başarı, başarılı olmanın yolunu ancak sermayemizi korumaktan geçiyor. Ey davetle şereflenen ve Allah'ın diniyle müşerref olan ve tevhidle ve sünnetle tanışan kardeşim Eğer sen imanla tevhid üzere sen, hayır üzeresin, nimet üzeresin Bunun farkına varmalısın Allah'ın sana vermiş olduğu bu imanın kıymetini bilip Etrafındaki insanları karanlıklardan aydınlıklara, yani şirkten bir tevhide, bir bidatten sünnete onları yönlendirmekle mükellefsin. Bu nedenle ey kardeş, tevhid senin harcın, tevhid senin harcın, ibadet senin amacın, salih amel azığın, davet ise senin hayatındır, mücadelendir. Senin eninle karanlıklar aydınlığa, şirk tevhide, bidat sünnete, batıl hakka boyun eğmekle mükelleftir. Senin olduğun yerde bütün karanlıklar aydınlıklara dönmekte, batılın erbabı ve zevatları korkmakta ve kaçmakta, senin olduğun yerde tevhid insanların yüzüne gülmekte, şirkin taraftarları ve şeytanın dostları, senden uzak kalmaktadır. Ve senin olmadığın yerde küfür var, şirk var, bidat var, haram var, masiyet var, günah var, zulüm var, haksızlık var, cinayet var ve bütün kötü alışkanlıklar var. O zaman senin bu toplumda olmak zorunluluğunu anlattığım bu maddelerden anlamış oluyorsun. Değerli kardeşim, şehitlerin kanıyla sumanan bu topraklar Tevhid sancayla dalgalanan bu dağlar, kavur cesetleriyle dolan bu denizler, yüzüne tepeden bakan bu bulutlar ve gökyüzü senin davet etmeni haykırıyor. Çünkü sen davet etmediğin zaman insanlar Allah'a isyana gidecek ve şirk koşacak ve senin omuzlarındaki bu yükten dolayı Rabbinin huzuruna geldiğin zaman onlara bu daveti götürmediğinden dolayı mesul olacaksın. Bu yüzden dolayı ey kardeşim davetçi olduğunun farkına varman lazım. Yeryüzünde başarılı bir davetçi olmanın yolu da tabii ki kardeşlerim Allah'ın razı olduğu bir şekilde dini öğrenmekten, yaşamaktan ve güzel bir usulle anlatmaktan Kınayıcıların kınamasından korkmamaktan geçiyor kardeşlerim. Müslüman olduğumuz zaman bazı insanlar biliyorlar ki bütün kötü alışkanlıklarını terk etmek zorunda. Haramlarını, masiyetlerini, gıybetlerini, dedikodularını, yalanlarını, içkilerini ve kumarlarını işte bu nefislerine ağır geliyor. O zaman nefislerine ağır gelen bu konuda Allah'a dönmek yerine şeytanlarına tutunuyorlar. Ve kötü alışkanlıklarını bırakmıyorlar. Ve bundan dolayı da Allah'a giden yoldan nefislerini esirgiyorlar kardeşlerim. İşte biz böyle insanların karşısına çıktığımız zaman Allah bize bir yöntem öğretiyor. o ile sebil Rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene ve câdilhum billetihi ahsen inna rabbeke huve a'lemu bimen dall'an sebilihi ve huve a'lemu bin muhtadin. Rasulüm, Rasulüm de ki sen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel bir öğütle davet et. Ve onlara karşı en güzel bir mücadele tarzını seç. Ve senin Rabbin yolundan sapanları en iyi bir şekilde bilmektedir. Nah'ın suresi 125. ayeti kerime kardeşlerim. Bakınız Allah ayetin başında, Udu'u dedi bakın udu'u yani davet et kardeşlerim. Allah bize davet etmeyi emrediyor. Ne demek davet et? Yani Allah'a davet et Allah'a çağır demektir. Her bir Müslüman o zaman bu emir gereği davetçi olduğunu bilmesi lazım. Bugün bizler davetten yoksun kaldığımız için... Etrafımız karanlıklara mahkum oldu. Şirklere düşen insanlara şahit olduk. Günahlara düşen insanların ellerinden tutmadık. Uhade-i kardeşim önce ilim, önce amel sonra insanları ilim ve amelden sonra davet etmekle mükellefsin. Bakınız Allah ayette ud'u dedi yani davet et. Bize emretti. Peki soruyoruz ya Rabbi. Kime davet edeceğiz ya Rabbi? Allah ayetin devamında bize haber veriyor. İle sebil rabbike, Rabbinin yoluna. Yani davetin Allah'ın yoluna olması gerektiğini Allah haber verdi. Tabi davet emretti ama Allah kime davet edeceğimizi de bize haber verdi. Öyle nefsimize, hevamıza, putlarımıza veya bir takım şirklere veya haramlara ve masiyetlere değil. Arzularımıza değil Allah bize bir yol gösterdi sebili Rabbike Rabbinin yoluna Ne demek yani Rabbinin yoluna Rabbinin dinine Rabbinin şeratına Rabbinin emrine Rabbinin hükmüne Rabbinin hüccetine Rabbinin ayetlerine Rabbinin kitabına Rabbinin gönderdiği elçinin sünnetine davet etti Allah yolu göstermiş kardeşler Yeter ki biz davet edelim ama kime davet edeceğimizi bilelim. bize, şeyhımıza, hocamıza, bana değil Allah'a davet etmekle mükellefiz. Ehli Sünnet'im yeniden inancını ve özellikle kitap ve sünnete bakış açısını gözden geçirme gerekliliği var kardeşlerim. Bugün naslarla çıkanlar fikirlere gömüldüler. Fikirle yola çıkanlar da bu ümmetin kanına girmekten şu an... Geri durmuyorlar kardeşlerim. Bu ümmet kitabınla sünnetin olduğu gibi haber verdiği gibi yaşanılmayı kardeşlerim görmesi lazım. Fikrimize değil, hevamıza değil, bana hocanıza değil, şeyhinize, hizbinize, partinize değil, bir ve tek olan Allah ve Resulü'nün haber verdiği o dine davet etmekle mükellefsin. Allah dedi ki: Bakınız ile Sebil Rabbik Rabbinin yoluna yani Rabbinin yoluna davet et gelen bütün Resuller de Allah'a davet etti hiziplerine hevalarına ırklarına toplumlarına kavimlerine davet etmedi biri çıkıp ben filan kavmin öndereyim deyip de o kavme davet etmedi bütün Resuller bir ve tek olan Allah'a davet etti yani o davetin temel çağrısı neydi kardeşlerim Allah ve rotalar Allah Sermayeleri ise onların tevhiddi kardeşlerim. Gittikleri topluma ey kavmim ben size gönderilen Allah'ın elçisiyim. Sizleri bir ve tek olan Allah'ın birliğine, ibadetine davet ediyorum. Arzunuzu, hevanızı, ırkınızı, meşreplerinizi ve fikirlerinizi bir kenara bırakın. Atalarınızın dikleyenleriyle o putları terk edin. Bir ve tek olan Allah'ın ibadetine kulluk edin diye davet etti ve bu davetin neticesinde düşmanlar oldu iman edenler oldu iman edenler peygamberlerle beraber bulundu ama küfredenler ve şirk koşanlar peygamberlere karşı durdular ve onların çabalarını ve gayretlerini kardeşlerim sorumlu ve problemli bir hale getirmeye çalıştılar bakınız Allah emretti davet et dedi Sonra kime davet edeceğimizi bize haber verdi. Sonra bakın nasıl davet etmemiz gerektiğini de bize söyledi kardeşlerim. Evet. Devam edeyim mi? Herhalde yüksek sesimle herkesi ulaştırıyorum değil mi? Ses. Allah nasıl davet etmemiz gerektiği konusunu da bize öğretti kardeşlerim. Bil hikmeti vel mev'izetil hasene yani Allah'a davet ederken hikmetle ve güzel bir öğütle davet etmeyi emretti. Peki ayetteki hikmette maksat nedir? i̇bn Cerir et-Tabari bakın diyor ki kendisine indirilen Kur'an ve sünnetle davet et. Yani kitabullah ve Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın o sünnetiyle davet et. Hikmetten maksat nedir burada? Delille, hüccetle, beyineyle, kanıtla davet et. Yani Rabbinin yoluna hevandan, arzundan, kafandan bir şeyler uydurarak değil. Atandan, babandan duyduklarını değil. Allah'ın ayetlerinden, Nebi'nin sana aktardıklarından yola çıkarak beyineyle, hüccetle davet et. O halde hikmetten maksat neymiş kardeşlerim? Buradaki vahidir, delildir, hüccettir, ayettir ve hadistir. Fikrinle değil, tevhillerinle değil, sana Allah'tan ve Resulünden açık bir nas geldiğinde onu tevil ederek karşımıza ehl sünnetim diye çıkma ehli sünnet olmanın yolu ayeti işittiğinde hadisi işittiğinde siyerden duyduğunu nebiden gördüğünü uygulamalarına emenne ve saddakna demekle mükellefsin kardeşim bir ayet geldiğinde tevil etmeye hadis geldiğinde kişisel yorumlarla bu dini çarpıtmaya hiçbirimizin hakkı yoktur değerli kardeşlerim hikmet değerli kardeşlerim davette asıldır <gülüyor> ve değerli kardeşlerim davetin sonu eğer hikmetsiz olursa kalıcı değil, sonu bitiktir, hayırlı değildir ve ikna edici değildir. Delille konuşan mı hayır yolda? Zanla konuşan mı? Allah'tan ve Resulümden bir delille konuşan mı? Hizbinden, atasından, toplumundan duyduğunu aktaran mı? Soru size kardeşler. Kim daha doğru yolda? Delille. Elbette ki konuşan insan... Elbette ki doğru yoldadır ama atasından babasından izbinden ve cemaatinden cemaatinin hocasının fikrinden tevilinden bilgisinden ve kişisel yorumundan konuşan bu insanlar mı daha doğru yolda yoksa Allah ve Resulü'nün pratik uygulamalarıyla hayatımıza yön veren ışık tutan delilleri mi daha doğru yolda şüphesiz ki kardeşlerim elbette ki delille konuşan doğru yoldadır. Hikmetle davet ayrıca her bireyin her halini, fehmini, durumunu, yapısını gözetmeyi biz emreder kardeşlerim. Davetçi girdiği toplumun, ailenin mutlaka çok iyi onları tanıması ve onlara uygun bir reçete yazması, onlara uygun bir dili kullanması, merhametle, nezaketle konuşması gerekiyor. Her öğrendiğimiz doğrularımızı Annemizin, babamızın, kardeşimizin, dostlarımızın, akrabalarımızın huzurunda katı ve sert bir şekilde öğretmekle değil, onların anlayabileceği bir dille zamana yayarak anlatmamız lazım kardeşlerim. Maalesef bugün bazı Müslümanlar böyle bir üslubu kullanmak yerine karşı muhataplarını kırarak inciterek, Değerli kardeşlerim onlara hata yapmaktadır. Hikmetle davet yine ayrıca ilimle davet etmeyi gerekli kılar kardeşlerim. Cehaletle davet olmaz. İlimsiz bir davet olmaz. İlimsiz bir davet değerli kardeşlerim muhataplarımızın dinden soğumalarına ve Müslümanlara karşı buz etmelerine sebebiyet verebilir. Ve bundan dolayı bizler buna dikkat etmemiz lazım. Zamansız ve anlamsız bir davet değil... Bilinçli, hikmetli bir daveti tercih etmeliyiz. Davet eden Müslümanlar korkutarak değil, tehdit ederek değil, canlı bomba olarak değil, insanların canlarına göz dikerek değil, onların diri diri boğazlarını keserek değil. Allah'ın kendilerine yüklediği bir üslupla, merhametle ve kınayıcı olanların da kınamalarını aldırmadan doğruyu ve güzeli en güzel üslupla anlatarak, müke anlatmakla mükelleftir kardeşlerim. O halde hikmetle davetin gereğine kısaca değinmeye çalıştım. Peki Allah ayette ve mevizetin hasene dedi. Ne dedi? Yani güzel bir öğütle. Bundan maksat dedir güzel öğütten incitmeden, kırmadan, nezaketi koruyarak, saygı duyarak karşı muhatabımızı muhatabımızı kardeşlerim herhangi bir zorluğa, meşakkat'a sürüklemeden davetimizi onlara sevdirmemiz lazım. Çünkü muhataplarımız Bizim davetimizi Allah'a çağrımızı sevebilmekte, sevmemekte, düşmanlık göstermekte, gaflete düşüp bize kulak vermemekte. Dolayısıyla biz onların hallerini gözetip incitmeden, kırmadan onlara Allah'ın davetini götürmemiz lazım kardeşlerim. Şimdi ben ayetlerden yola çıkıyorum. Biraz tefsir yapıyorum. Birazdan Nebi'nin hayatından örneklerle onun davet üslubunu ve davetteki menhecini ve güzelliğini hep beraber göreceğiz. Ayet devamında ve cedilhum billatihi ahsen buyurmakta. Yani onlara karşı en güzel bir mücadele yolunu seç. Yani mesela reddedenler var, mücadele edenler var. Onlara karşı öyle bir metodun olsun ki kalıcı, onları kuşatıcı, onlara tiksindirici olmayan Onlara nefrete, Onları nefrete sürüklemeyen, kabul edebilecekleri tarzda hallerini gözeterek doğru bir menhec üzerinde onları korkutmadan, tehdit etmeden güzel bir menhecin olsun. İşte Allah ayette bize bunu haber veriyor kardeşlerim. Hitabında olsun, getirdiğin delillerde olsun. Ve güzel ahlakın olsun en güzel bir mücadelenin yöntemini ve yolunu seç diye Allah haber veriyor. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dall'an sabilihi. Sen Allah'a olan davetini yap. Tüm bunlardan sonra Rabbinin yolundan sapanları Allah çok iyi bilendir. Ve huve a'lemu bin muhtedin o Allah ki hidayete erenleri doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Yani Allah... Kimin hidayet üzere, kimin hak üzere, kimin tevhid üzere, kimin sünnet üzere, kimin Allah'ın şeriatı üzerine, kimin Allah'ın razı olduğu, din üzere olduğunu en iyi bilendir. Sen bilemezsin, Allah en iyi bilendir. Yeter ki sen sorumluluğunu yerine getir. İnsanlara Allah'ın davetini merhametle, sevgiyle ve güzel bir hitapla anlat. Ama Rabbin doğru yolda olup olmadığını en güzel o bilmektedir. Bizim sorumluluğumuz tebliğdir, davettir kıymetli kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam davet yaparken dikkatli, temkinli, merhametli ve saygı içerisinde davet yapıyordu. Ve asla insanları incitmiyordu değerli kardeşlerim. Bu daveti yaparken de bu toplumun içinde elde ettiği bir takım hasletler vardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam henüz daha cahiliye döneminde Toplumunun güvenini kazanmış, sevgisini elde etmiş. Onlar her türlü emanetlerini Nebi'ye getirmiş, teslim etmişlerdi. Bu durum ne ispat eder? Davetçinin toplum önünde güven, sevgi kazanması temel şartlardandır kardeşlerim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deki müşriklere dinini götürdüğünde onun getirmiş olduğu o ilkeleri reddediyorlardı onun şahsiyetini ahlığını onun yapısını şahsiyetteki ortaya koyduğu kişiliğini asla reddetmiyorlardı bilakis onun doğruluğunu ve güvenilirliğini itiraf ediyorlardı o halde her bir mümin güvenilirliğini ve sevgisini bu topluma ortaya koyması lazım değerli kardeşlerim bakınız Nebi Aleyhisselatü Vesselam Resul olduğunu Allah haber verince kavmini bir yemeğe davet etti. En yakın akrabalarını. Allah ayette haber veriyor. Ve enzir ashiretaka'labin. En yakın akrabalarını uyar. Ve bunun üzerine bütün akrabalarını, dostlarını, kardeşlerim evine davet etti ve onlara bir ve tek olan Allah'ın etisi olduğunu haber verdi. Onlar bir anda Allah Resulü'nün sözünü kestiler ki amcası Ebu Leheb bir anda bizi bunun için mi topladın dedi. Tepki verip yanından topluca ayrılıp gittiler. Nebi ve Vesselam üzüldü ama pes etmedi, yığılmadı. Ne yaptı? Öğle yemeğine yeniden davet etti ve bütün akrabaları yeniden geldi. Onlara şöyle seslendi, Araplar içinde. Size getirdiğim bu din dünyanızı, ahiretinizi mutlu edecek bir dindir. Gelin benim davetime icabet edin. Benim dinime yardımcı olacak, benim davetime yardımcı olacak içinizde kimse yok mu diye seslendiğinde hepsi sadece Ali bin Ebi Talip hariç tepki vermişler. Ve Nebimiz'i orada yalnız bırakmışlardı. Ali bin Nebi Talip henüz o zaman on yaşlarında parmağını kaldırmış. Ben niye Rasulallah? Ben niye Rasulallah? Ben bu din'e sana yardımcı olmak istiyorum demişti. Bugün soralım kardeşlerim. 10 yaşında çocuklarımız bunu diye biliyor mu? Nefsimize bir soralım diye biliyor muyuz? Ben niye Rasulallah? senin dinine, kitabına yardım edeceğim dinini yücelteceğim kitabını baş tac edineceğim ve elçi olarak seni hayatımın rehberi, lideri ve öndere edineceğim her girdiğim yerde bu davetin anlatacağım bu benim sorumluluğum, bu benim görevim diyebiliyor muyuz kardeşlerim? demekle mükellefiz ve müşrikler alay alaysa güldüler Ali bin Ebi Talip'in, küçücük bir çocuğun kalkıp Nebiyane sallallahu aleyhi ve selam'a o şekilde cevap vermesini niyadır kadılar ve yanından ayrılıp gittiler. Allah ayet indirdi. fesda' ta bi tu'mur ve a'rid anil müşrikîn. Sen hakkı dini açıkça inanet et." Haykır dedi Allah. Yani sen evde anlattın, yemekte anlattın, dinlemediler. Çık ya Muhammed. Gerçeği olduğu gibi haykır. Olduğu gibi söyle. Emrolunduğun gibi yüzlerine haykır. Tevhid anlat iman anlat Ama burada kırıcı olmadan, onları rencide etmeden, atalarına söverek değil, kendinin elçi olduğunu ve doğru yola davet ettiğini, onları azaptan sakındırdığını, cehenneme giden yoldan onları al koymak istediğini onlara söyle. Ve Nebi Aleyhissalatu vesselam da bu ayetin geri haşır Hicr suresi 94'ün ayetin geri Safa tepesine çıktı. Safa tepesinde aykırdı. Ve ne diyordu? Ey filan kavim, ey filan kavim Hepsi toplandılar Ve toplanan kavimler Gelemeyince bazıları elçilerini gönderdiler Ve Nebi ve Vesselam Onlara şöyle seslendi Davetin güzelliğine bakın Ey kavmim dedi Size şu dağın arkasından Bir akıncı birliğinin geldiğini söylesem Size saldıracağını söylesem Bu bilgiyi versem Bana inanır mısınız Beni tasdik eder misiniz Hep birden aynı ağızla Tasdik ederiz ya Muhammed sen doğru sözlüsün sen güvenilir bir insansın sende bir yalan yok senin sözün doğrudur dediler. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam onların güvenini aldı onların itimatlığını kazandı ve doğru olduğunu onlara onaylattı. Sonra dedi ki ben size gönderilen Allah'ın elçisiyim. Bakın ne zaman hakkı söyledi, delille çıktı, elçi olduğunu söyledi. Kavim bir anda tepki verdi. Yani ne zaman beyine ve delille ortaya çıkarsan insanlar sana tepki verecek. Ve seni dinlemeyecek. Ama onların hevalarına, arzularına... Kötü alışkanlıkların ortak olursan o zaman seni bağrına basacaklar. Atalarının o kötü yollarından dolayı seninle anlaşacaklar. Ama ne zaman delille hak anlatmaya başladığında o zaman da sana mutlaka tepki verecekler. Ve kavim tepki verdi ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı orada dinlemediler. Yine Peygamberimizin yanından ayrılıp gittiler kardeşlerim. Ama dikkat edin Nebi onlara asla kızmadı. Onlara kötü söz söylemedi. Onlar da deminki söylediğim ayette olduğu gibi hikmetle ve güzel öğütle mücadele etti. Gelin yeniden asıl saadete gidelim. Bakın ne kadar güzel mücadele yöntemleri ortaya koyduğuna şahit olalım. Nebi Aleyhissalatu vesselam Kabe'deydi. Kabe, Mekke-i Mükerreme, o güzel beldede, hani o kıraç toprağı olan üzerinde bir yeşilliğin bulunmayan kapkara dağlarla kayalarla çevrili olan o mübarek beldede Kabe'nin önünde secde ediyor. Kıyamda duruyor, münacat tapınıyor. Müşrikler ötelerden Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı gördüler. Dediler ki: "Gelin gidelim bunu eziyet edelim. Secdedeyken onun üzerine devenin şikembesini leşlerini koyalım ve zevkü sefa edelim ve ona eziyet edelim dediler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam secdede idi. Ve geldiler arkasından devenin işkembelerini, leşlerini koydular, necasetlerini koydular ve gülmeye başladılar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam secdede boynunu kaldıramıyordu. Ama onlara en ufak kırıcı bir kelime söylemiyordu. Onlara hakaret etmiyordu. Onlara küfretmiyordu. Onlara canlı bomba olup onların hepsini patlatmayı düşünmüyordu. Onların haklı öğrenmeleri için mücadele ediyordu. Birazdan anlatırız belki taife gittiğinde, kendisini zora düşürdüklerinde, ölümle yüz yüze geldiğinde ve o miğfeller yanaklarına battığında Nebi her zaman onlara rahmet peygamberi olduğu için dua ediyordu kardeşlerim. O yüzden bizim davetimiz, menhecimiz tertemiz olmalı. Gittiğimiz zaman insanlar sevgiyle bize güven duymalı, kapısını açmalı, namusunu güvenmeli. Ama bugün Müslümanların bazılarına inanın ben bile güvenemiyorum. Acaba beni mi öldürür? Acaba canımı mı alır? Namusumu mı kirletir diye korkuya kapıldık. Tarih böyle bir İslam'ın yaşandığı dönemi görmedi kardeşlerim. Ya özümüze döneceğiz. Kur'an'ın ve Sünnet'in öğrettiği nebinin o güzel güvenilir Müslüman profilini öğreneceğiz. Ya da İslam düşmanlarının maşaları olacağız, aletleri olacağız, karanlık güçlerin Arkadan kuklalar olacağız <gülüyor> bizleri kötü yollarına alet edilecekler ve İslam davasına zarar vereceğiz Secdedeydi Nebi Aleyhisselatü Vesselam Devenin işkenbesini koymuşlardı kafasını kaldıramıyordu uzaktan kim koştu geldi bu Bekir Sıddık evet. ayrıca Fatıma annemizle gelmişti Ebu Bekir Sıddık koşarak geldi ve koşarak geldi diyordu ki E taktulûne racûlen en yekûle Rabbi Allah Rabbim Allah'tır diyen bir adamı öldürecek misiniz? Rabbim Allah'tır diyen bir adamı Allah'ın etisini öldürecek misiniz? Ebu Bekir Sıddık bağırıyordu. <gülüyor> Müşriklerin karşısında direnen bir Ebu Bekir Sıddık vardı. Ve Nebi ve Vesselam Ka'bede, secdede ve bütün neşter Omuzunun üzerindeydi. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı oradan aldı, evine götürdü. Ama orada Ebu Bekir Sıddık dayağı yedi, komalık oldu. Baygın bir halde evine götürüldü kardeşlerim. İşte böyle acılar çekildi. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam kavmine karşı her zaman güzel sözle, merhametle, hikmetle mücadele etmekten geri kalmadı. Yani ben bu anıyı niçin anlattım? Peygamber çok acı çekmesine rağmen, işkencelerden geçirilmesine rağmen merhameti ve nezaketi muhafaza etti. Neticede zaten İslam onlara galip geldi. Gelin bir başkanıya gidelim. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halasının oğlu olan Zübeyir ibni Avvam ile Ensardan bir Müslüman sahabi arasında bir tarla sulama konusunda ihtilaf çıktı İhtilaf büyüyünce hakem olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat edildi. Nebi aleyhissalatü vesselam da Zübeyir ibn-i Avvam'a dedi ki Ya Zübeyir senin tarlan bu ensarlının tarlasının üstünde olduğu için su öncelikle sana gelecek. Suyu al kullandıktan sonra kes diğer kardeşine gönder deyince o ensarlı olan döndü Resulullah ve vesselama dedi. Önceliği o senin halanın oğlu olduğu için ona verdin değil mi ya Resulullah dedi. Söz ağır bir sözdü. Yani torpil geçiyorsun değil mi ya Resulullah? O senin halanın oğlu olduğu için öncelikle suyu onun sulamasına, tarlayı onun sulamasına izin verdin değil mi? Söz ağırdı, kırıcıydı. Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın yüzü kızardı. Üzüldü, boynunu eğdi. En ufak bir kelime kullanmadı. En kırıcı bir kelimeye müracaat etmedi. Ve Resulullah Vesselam o şekilde oradan ayrıldı. Allah Allah cevap verdi. Yapılan bu hatanın, bu kusurun doğru olmadığını, yanlış olduğunu Allah haber verdi. Nisa suresi 65'te haber veriyor. Felev rabbike yu'minun hatta yuhaqqimuka fima şicara beynehum. Ya Muhammed Aleyhissalatu Vesselam asla iman etmiş olmazlar asla iman etmiş olmazlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda ihtilaflarda seni hakem görüp senin o verdiğin karara uymadık onlar iman etmiş olmazlar Allah onların imanlarının tehlikeye girdiğini haber verdi yani eğer bir yerde Nebi'nin kararı hükmü uygulaması varsa müslümanlar bu anlattığım Nisa 65. ayetin ruzul sebebine dönün o zaman anlarsınız ki Nebiye karşı gelmenin, kararına karşı gelmenin, sünnetini inkâr etmenin Nisa 65'e göre küfür olduğuna iman edersiniz kardeşlerim. Biz burada ne gördük yine? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kalbini kıran, inciten, haksızlıkta bulunan bu sahabiye kötü söz söyledi mi? Yumuşaklıkla, merhametle, hikmetle davet etti. İşte Nebi'nin ahlakı bu. İşte İslam Nebisi'nin öğrettiği yol yöntem bu. Biz hangi yolun ve yöntemin kurbanı ediliyoruz? Bu ümmetin, neslinin, gençliğinin, milletin önüne hangi yolla menheşle çıkacağız? Ve biz bu insanları bu güzel İslam'a davet edeceğiz. <gülüyor> en güzel yolla. İşte bu anlattığım usulle kardeşlerim. Şimdi gelin bir anıya daha gidelim. Bilal radıyallahu anhuyla Ebu Zer radıyallahu anh'unun arasında hepinizin çok iyi bildiği hatırladığı bir olay oldu. Aralarında bir ihtilaf doğdu. İhtilaf büyüyünce Ebu Zer radıyallahu anh'u demişti ki ya Bilal yani ey zenci kadının oğlu bu kelime ağır bir kelimeydi. Yani onu annesinden dolayı kınamaktı. Annesinin zenci ve siyah tenli olmasından dolayı küçümsemekti. Bu bir cahiliyenin çok somut bir deliliğiydi. Bir Müslümanın bir kardeşini renginden dolayı küçümsemesi, ırkından dolayı küçümsemesi yakışıksızdı. Nasıl oluyor da bir Türk Kürt'ten üstün olabiliyordu? Veya nasıl oluyor da bir Kürt Türk'ten üstün olabiliyordu? Acem'in bir Arap, Arap'ın bir Acem üstünlüğü nasıl olabilirdi? İslam bunları zaten kökten mahvetmişti. Kökünü kazımıştı, kardeş kılmıştı ama Ebوزر bir hata etmişti. Bilal radıyallahu anh durumu Nebi aleyhissalatü vesselama akle, nakletti ve üzgündü. Ve Nebi aleyhissalatü vesselam bunu duyunca Ebu Zer radıyallahu anh'ın yanına çağırdı. Ya Ebu Zer sen Bilal'i annesinden dolayı mı küçümsedin onun teninden dolayı. O da bana böyle böyle deyince birden daha da kızınca ya Ebu Zer sende. Cahiliyenin adetini, yaklaşımını, tutumunu, davranışını görüyorum. Bu yakışmıyor dedi ve o anda buzer düşünmeye başladı. Bir nebi bende cahiliyenin adetini görüyor ve bunu bana yüzüme söylüyor deyip kusurunu gördü. Hatasını keşfetti, boynunu büktü ve nebiden özür diledi. Burada güzellik nedir? İnsanın hatasını görmesi, hatasından vazgeçmesi, kusuruna şahit olup bir Nebi'nin önünde veya bir Müslüman kardeşinin önünde hatasını itiraf etmesi. Peki burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakkı en güzel yolla söyleyen, incitmeden anlatan bu Nebi nasıl bir yöntem izledi? Bir hata karşısında doğruyu tespit edip incitmeden onların kalplerini fethetti. Ona hakaret etti mi bu Zer'e? Ona bir küfretme yaptı mı? Hayır. Onlara merhametle, saygıyla bu dini anlatmaya değerli kardeşlerim yöneldi. Şimdi biraz çok daha farklı bir anıya gidelim ve onun gülmesine ve tebessüm etmesine şahit olalım. Evine gidelim, evinde yaşanılan bir hadiseye inşallah değinmeye çalışalım. Ayşe annemiz ve Sevde annemiz, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın iki zevcesi, ikisi de evin içerisinde beraberlerdi. Nebi de onlarla beraberdi. Ayşe annemiz yemek yaptı, yemeği sofraya koydu. Son herkesi davet etti. Sevdi annemize de dedi ki hadi sen de yer misin dedi. Sevdi annemiz dedi ki hayır yemeyeceğim dedi. Hayır yemenisin bizimle beraber yemeni istiyorum dedi. Hayır yemeyeceğim dedi. Vallahi yemezsen yemekten üzerine yüzünü atarım dedi. Dedi ki ben yemek istemiyorum. Ayşe annemiz yemekten bir parça aldı yüzünü attı. Nebi aleyhissalatü vesselam olayı görüyor. Çok hafif bir tebessüm etti. Sevda annemiz de durmadı, o da küçücük bir yemekten bir parça aldı, onun yüzüne attı. Olaya şahit olan Nebi, onların birlikte şakalaşmalarına, bu hallerine şahit oldu, tebessüm etti. O anda kapı çalındı. Kapı çalınınca, Ya Allah diye Ömer İbni Hattab'ın sesi duyuldu. Allah rasyonu zevcelerine dedi, hadi kalkın, yüzlerinizi yıkayın dedi ve kendilerini oradan uzaklaştırdı. Peki kaynağımız nerede? Nesai bunu kardeşlerim Sünenü Kübra'sında rivayet ediyor. Aynı şekilde bu yani bunu rivayet ediyor. İmam Albani silsiletus sahih hada bunun isnadının hasen olduğunu naklediyor. Demek ki naklettiğimiz bu bilgi kardeşlerim kaynaklarda var ve hasen olan bir senetle gelmektedir. Ne gördük? Şakalaşan iki zevce Aralarını bulan, onlarla tebessüm eden, onlarla böyle güzelce hayat süren, mutlu bir ev hayatı olan bir nebi gördü. Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyleydi. Yeniden bir anıya gidelim ve başka bir anıyla bakın şuna şahit olalım. Fudala İbni Umeyr müşriklerden ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmiyordu. Allah Resulüne düşmanlık ediyor. Yüzünü en nefret ettiği, en buzdetti bir yüz olarak görüyordu. Dünyada en nefret ettiği yüz olarak Nebi Aleyhissalatu vesselamı görüyordu. Mekke fethedilmiş ve Fuday bin Umeyr, Fuday bin Umeyr büyük bir intikam hırsıyla yanıp tutuşuyordu. Nasıl eder de Muhammed Aleyhissalamu öldürürdü? Karar verdi Müslüman olacak. Müslüman olacak. Ve sızıntı yapacak, Müslümanların arasına dalacak, münafıkça ve elbisesinin arasında kılıçlarıyla Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ı uygun gördüğü yerde öldürecek. Ve Müslüman oldu, sızdı, sızmayı biliyorsunuz, meşhurdur. Ondan sonra araya girdi, Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın evinde, etrafında keşifler yaptı. Kabe'ye gidiş, geliş anlarını, saatlerini gözetledi ve bir gün Nebi Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye giderken önüne çıktı ve Allah'ın Resulü dedi ki ya Fudala kalbinde ne gizliyorsun dedi bu arada Nebi gülüyordu dedi ki Fudala hiçbir şey gizlemiyorum ya Resulallah sadece Allah'ı zikrediyorum dedi ya Fudala yaklaş bana gel yanıma dedi yaklaştı kalbin elini koydu Nebi Aleyhisselatü Vesselam o anda ona dua etti Dua etmesiyle beraber fudal ediyor ki elini daha kaldırmadan yeryüzünün en sevgili insanı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam oldu. Kendisi anlatıyor bunu, bu rivayeti kardeşlerim. Yani bu hadiseyi Müslüman olmuş ama münafıkça davranıyor. O andan itibaren İslam'ını dört dörtlük yaşamaya başladı. Ve niçin İslam'a girdiğini de, hedefini ve gayesini de, Kendisi anlatıyordu. Peki Resulullah ve Vesselam sizce nereden binmişti? Vahiy yoluyla bunu Allah ona haber vermişti. Şimdi mesela biri de böyle karşıma çıksa ben de onun ya işte sende bana karşı öyle bir niyetim vardır desem böyle bir niyet okuma kalp okuman caiz mi? Caiz değil. Ben nereden bilebilirim ki? Arkadaki duvarın arkasında ve arkada oturanları göremiyorum. İnsanın kalbini nasıl göreceğim? Ama hokkabazlık edip de insanlara çok takvalı gözükmek için ya işte ben kalpleri görüyorum. Uzaktaki insanlara şahit oluyorum. Gaybtan size haber veriyorum dedim de inanmayın. Benden hokkabazlık doğuyor demek. Hocaların böyle kimlikleri var. Böyle kılıklara giriyorlar. Son dönemlerde 15'ten başlayan böyle bir insanlar profiline şahit oldunuz. Allah esirgesin. Gaybtan haber verenlerin hepsi birer Tağuttur, kahindir. Bunlara inanmayacağız değerli kardeşlerim. Peki. Yeniden bir anıya gidelim. Bu da aslında demin ki anlattığım anıya çok benzer. Bilmiyorum. Sıkılmadık değil mi? Yani sıkıldıysanız bitirelim. İnan ki yani sıcak. Yani diyorsanız hocam yeter. Biz artık bu kadar yani bizim için. Eyvallah. Peki. <gülüyor> Müşriklerden İki kişi oturmuş Kabe'ye sırtlarını dayamışlar. Aralarında konuşuyorlar kardeşler. Ne konuşuyorlar sizce? Ben Medine'ye gideceğim diyor. Bir tanesi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı öldüreceğim. Öldüremezsem ölür de benim cesedim gönderilirse ailem sana emanettir. Anlaştık mı? Anlaştık. İki kişi. İki kişi Kabe'nin önünde oturmuş konuşmuşlardı. Ve bu adam... Medine'ye bu da sızmaya çalışıyor Medine'ye bir sızıntı yapıyor o esnada cengaver yiğit Allah Resulü'nün haber verdiği benden sonra bir Resul gelecek olsaydı o da Ömer İbni Hattab olurdu dediği cengaver yiğit olan Ömer İbni Hattab radiyallahu anhu onu görüyor bir bakıyor yüzü kapalı sadece gözünden tanıyor feraset basiret Stratejik bilgi, insanları düşmanları tanımak kapasitesi, yani muazzam bir kabiliyet. Ömer İbn Hatta, ya du Allah diyor, yakasından tutuyor. Kaçar mı o adam Ömer İbn Hattab'ın elinden, elinden yakasından tutuyor? Sen vallahi diyor buraya iyi niyetle gelmedin senin kötü bir niyetin var mutlaka senin bir kötü niyetin var hemen onu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkartıyor ya Resulallah bu sızmaya çalışıyordu Medine'ye iyi niyetle değil sen bunu bir sorgular mısın? Nebi Aleyhisselatü Vesselam sordu niçin geldin? kötü niyetle gelmedim dedi ama Allah vahiy ile bildirdi sen Kabe'nin önüne Oturmuştun sırtını dayamıştın yanında bir arkadaşın vardı şöyle şöyle dedin o da anlaşma yaptı sen de buraya o amaçla geldin dediği andan itibaren dedi ki bu müşrik vallahi biz iki kişiydik ancak üçüncümüz Allah'tı bizi yani orada gören işiten yalnız Allah'tı eminim ki sana bunu Allah haber verdi sen Allah'ın bir elçisisin şehadet ederim ki Allah'tan başka mabudillah yok ve sen de Allah'ın Resulü'sün. Orada Müslüman oldu. Ya adu Allah deyip Allah'ın düşmanı kafasına vursaydı. Kellesini vursaydı. Böyle görüntülü bir şekilde. kafa Kafayı keserken falan böyle kardeşler ne olur. Ne diyordu Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Eğer ben böyle bunları öldürsem derler ki bu Muhammed adamlarını öldürüyor Allah'ın dininden dönerler Allah'ın dinine girmezler Nebi Aleyhissalatu vesselam asırlar önceden bizi bilgilendirdi ben eğer bana iman edenler öldürecek osaydım. bunlar benim dinimden dönerler ve benim dinimden saptırırlar müşrikler laf ebeli yaparlar deyip ümmeti adeta bugün duyarıyordu ama bugün Nebi'nin uyarılarını unuttuk kardeştir. Gaflete düştük gene. Bu da bir başka anıydı kardeşlerim. Ebi Belta. Bu da çok güzel bir an. Ebi Belta. Nebi Aleyhisselatü ve selamla Medine'de Allah'ın Resulü planlarını, bütün projelerini yazmış, çizmiş, ashabına bildirmiş. Mekke'ye bir gün fetih için gidilecek bu bilgilerden Bazılarını sahabeler biliyordu. Ebi Benta Mekke'de bir ailesi vardı. Korktu. Bir fetih olursa onların başına bir musibet gelir. Canlarını tehlikede gördü. Ve bir risale, bir mektup yazdı. İstihbarat bilgisi gönderdi. Kime? Ailesine. Mesaj yoluyla, mektupla. Ve Allah vahiy yoluyla Ebi Benta'nın gönderdiği mesajın bir şekilde yolda olduğunu haber verdi ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam hemen sahabelerini görevlendirdi o mesajın ulaşmadan ele getirilmesini emretti elhamdülillah sahabe gitti mektubu Mekke'ye ulaşmadan alıp geldiler <gülüyor> Ebi Belta Nebi'nin huzurunda yanında da deminki sahabi radıyallahu Anhum, Ömer İbni Hattab yanında sizce ne diyecek ya Resulallah bırak şu münafığın kellesini uğrayın bu ihanetinin bedelini ödeteyim ona. Bu bir ihanettir. Bu bir istihbarat bilgisinin onlara iletilmesidir. Bu caiz değil. Bunun kellesi vurulması lazım. Ne dedin nebi Ya Ömer, umunur ki Allah bu bedire katıldı. Buna mağfiret eylet. Umunur ki bu cennet ehlinden ya Ömer. Dur bir dakika, bir sorgulayalım. Bir istifsarda bulunalım. Ne amaçla yaptı? Stratejiye bak. Sorgulamaya bak. Acelecilik, acelecilik yok. Sabretme ve muhatabının halini gözetleme var. Ve ne yaptı? Ya Ebi Belta dedi seni buna iten sebep nedir? Ne kadar güzel bir soru. Yani neden yaptın böyle bir şeyi? Çünkü Müslümandan beklenmiyor bunu yapması. Dedi ki vallahi ya Resulallah ben münafıklardan değilim. Vallahi ben çocuklarımdan, ailemden korktum, onlara mesaj gönderdim. Yoksa Mekke'nin askeri kademesine, o kurmaylarına mesaj gönderip senin stratejilerini, planlarını bilgi olarak vermedim. Vallahi ben evlatlarımın, ailemin korkusundan bilgi gönderdim. Onlara adeta temkinli olun, kendinizi koruyun. Böyle bir gün var, yakında gelecekler. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ebi Benta'yı affetti kardeşlerim. Niyeti ortaya çıktı mı? Münafık değil. İslam'a zarar vermek değil. Resulullah'a zarar vermek değil. O halde kardeşlerim, Nebimizin merhametine, mücadele tarzına, hikmetle davranışına, güzel nasihatına hep beraber şahit olduk mu? Olduk kardeşlerim. Bakınız, Allah Resulü'nün yine bir müşfikliğine, şefkatinin dorukluğuna gidelim mi? Gidelim. Ebu Bekir Sıddık, bizzat Ebu Kuhafe olan babasını, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getirmiş Ya Resulallah babama dua et Babama dua et deyince Ya Bekir, Neden yaşlı adamı benim huzuruma getiriyorsun Söyleseydin Ben onun huzuruna giderdim Neden böyle yaptın demiş Şefkati, tevazuyu Ve sahabesine verdiği kıymeti Ortaya koymuştu İşte Nebi İşte bu bizim Resulümüz her sözünde, ameninde yumuşaklık var. Yumuşaklık ne getirdi? İslam'ın gücünü getirdi. Ama sertlik ne getirdi? İslam'ın gücünü zayıflattı. Geçmişte olsun, günümüzde olsun buna hep beraber şahit oluyoruz kardeşler. Şimdi komik bir anıya gidelim. Biraz daha esprili olsun. Hep beraber dinleyelim. Muaviye İbn-i Es-Sulemi kırsalda bedevi olarak yaşayan bir sahibiydi. Henüz namazın içinde konuşmanın haram olduğunu bilmiyordu böyle bir haber ona ulaşmamıştı ve sahabeler Medine-i Münevvere'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın imamlığında namaz kılarlarken o onlarla beraber namaz kılıyordu namaz kılarken sahabelerden bir aksırdı apşırdı Muaviye İbni Hakemet Sülemi'de duramadı Yerhamuk Allah dedi. Allah sana rahmet etsin dedi. Namazda konuştu. Oysa namazın içinde konuşulmaz. Yani esprili bir şekilde bir konuşma yaptı. Tabi sahabeler de ona böyle bön bön ters ters baktılar namazın içinde. O da döndü. Ya ne oldu da bakıyorsunuz ne dedim ki falan anlamında. Konuşma gene devam etti. Baktılar yani Es-Sünemi durmayacak sahabeler dizlerine vurarak sus sus anlamın namazdasın ya Sülemi sus namaz içindesin yani namazda konuşulmaz anlamında dizlerine vur, anlatmaya çalışıyorlar onlar da konuşamıyor ya tabi namaz bitti e Sülemi başına gelenden haberdar ne yaptığını biliyor korkuya kapıldı şimdi Nebi Aleyhissalatu Vesselam gelir de bana bir fırça atarsan sen bilmiyor musun namazda konuşulmadığını bire cahil bire ahmak senin cehaletin mazeret bile sayılmaz sen mescidi nebevidesin nebiden terbiye almadın mı ahmak cahil ahlaksız terbiyesiz demesinden korkuyor belli olur Benim olur ki nebiye bu yakışmaz <gülüyor> nebi geldi dedi ki demin o namazda konuşan kimdi dedi bilmiyor nebi aleyhisselatü vesselam o da korkarak bendim ya Rasulallah dedi ya es -Sulemi. Namazda konuşulmadığını bilmen lazım. Konuşulmaz. <gülüyor> Namaz, tesbih, tahmid, ve kuratul Kur'an. Yani Allah'a hamd etmek, Allah'a subhanallah deyip onu her türlü ayıptan, noksanlıktan tenzih etmek ve Kur'an okumaktır dedi. Bu yaptığın yakışmadığı. Sülemi bu rivayeti naklediyor. Müslüm'de geliyor. Rivayeti onun anlattığı gibi dinleyelim. Diyor ki daha henüz başlamadan daha nasihat etmeden öğüt vermeden anam babam ona feda olsun böyle diyor Allah'ın Resulü bana bunu söyledikten sonra şunu gördüm ondan daha iyi bir eğitimci öğretici ne gördüm ne de şahit oldum ne önce ne de sonra ne onun yaşadığı dönemde ne de ondan sonra ondan daha iyi bir öğretici eğitimci ıslah edici görmedim. Bana kızmadı. Beni azarlamadı, bana rencide edici bir laf kullanmadı. Ne anladık? E Sülemi'ye burada ne Nebi ve Vesselam nasihat etti. Peki namaz iadet iade et ya Sülemi konuştun dedi mi? namaz iadet iade et. Demek ki cehaleti? Mazeret. Cehalet mazeret. Kime göre? E Nebi'ye göre. Ama sana göre değilse bana bunu anlatma. Ben Nebi diyorum. Sen bana Nebi'nin karşısına başkalarını getirirsen senin selefiliğinden şüphe etmeye başlarım. Bunu öğrenelim. Ben Nebi dedim. Nebi'nin hayatından örnek verdim. Bu fıkhi bir yaklaşım. Nebi'nin zatı en vattâ Nebi'nin ashabı bizzat açıktan şirk kelimeyi kullandı. Onlara müşriksin demedi. Bu dedi kavminin Musa'nın kavminin söylediği sözün kendisi. Bu yakışmaz dedi. Nasihat, öğüt, insanları cehaletlerinden dolayı mazur gören bir nebi vardı ama sen bana kalkar da dersen ki bana göre değil filana göre değil alimler. sen alimleri nebinin önüne geçirmemeyi selefin usulünde öğrendin ne oldu da fikre gömüldün bugün ne oldu da menhecini bozdun neden Kur'an ve sünnetin çizgisini savunurken bir anda alimleri nebinin önüne geçirdin olmadı eğer bir yerde mas olmasa o alimlere müracaat etmek bizim şerefimizdir. Ama burada açık. E Sülemin'in hatası var mıydı? Var. Cahil miydi? Cahil. Nebi mazeretini kabul etti mi? Evet. Bitti artık nokta. Nebi tarafından kondu. Benim tarafımdan değil. Nebi bu noktayı koydu. Buna benzer. Çok analar var. Yani cehaletin mazeret olduğuna dair. Ubeydullah Arslan yazın. Cehalet mazerettir. Hemen YouTube'da karşınıza çıkar bir hutbemiz var. Ve delillerle bunu anlattık kardeşlerim. Bir tane daha anlatalım fazla artık bekletmeyelim. Son anlatalım. Dersen sonra isterseniz not alın kardeşler. Bir Yahudi'nin borç verme hadisesine gidelim. Yahudilerden bir tanesine bir Aliyusot vesayatama borç vermişti. Ne bir Yahudilerden borç almış. Yani onlarla bir muameleye bir alışverişe girmiş. Caiz sen dininden ödün vermiyorsun tevhidden ödün vermiyorsun yani şeriatın kurallarından ödün vermiyorsun ticaret yapmışsın malını satıyorsun o senden alıyor o senden borc almış sen ona borç vermişsin bu meşru borc almıştı ashabıyla beraber oturuyordu Nebi Aleyhisselatü Vesselam Yahudi geldi henüz daha günü gelmemişti ya dedi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam borcunu ver kaba ve sert bir şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam döndü ona dedi ki daha henüz günü gelmedi ki daha henüz vakti gelmedi ki o zaman gelsin vereyim dedi anlaşma gereği daha henüz vakti gelmemişti Birine bir nebi yalan söyler mi aşağıdakallah sonra o da daha ağır bir kelime kullandı ya dedi siz abdümenafoğulları hep böylesiniz zaten borçlarınızı vaktinde ödemezsiniz Allah'ın Resulünü yeniden rencid etti yani kırıyor adete kışkırtıyor bana karşı dur bana karşı cevap ver Sahabe tabi dayanamadılar. Neredeyse ona karşı bir linç girişiminde bulunacaklar. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam onları sakinleştirdi. Dedi ki alacaklı dedi haklıdır. Hakkını verin. Ya Bilal onunla beraber git. Fazlasını ver hakkını. Ve Bilal'le beraber gitti. Ve bir müddet sonra hakkını aldı. Ve döndü. Yahudi yeniden geldi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın. Başına dikildi. Dedi ki ben gene geldim. Buyur dedi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Hakkını aldın mı? Aldım hem de fazlasıyla. Ya Muhammed Aleyhissalatu Vesselam. Ben seni aslında şurada bu yaptığımla bir imtihandan geçirdim. Seni bir denemeden geçirdim. Testten geçirdim. Acaba dedim bu nebi ise bana nasıl bir tavır sergileyecek bunu öğrenmek istedim. Senin haklı olduğunu biliyordum. Haklı olmana rağmen bana kırıcı olmadın bana laf söylemedin ve beni incitmedin bu da ulvi olan bir davranış bunu ancak nebiler resuller yapar bunu sıradan insanlar yapamaz ben inanıyorum ki sen Allah göndermiştir şehadet ederim ki Allah'tan maşak mağbut yok sen de onun elçisisin demiş nebi sadece davranış güzelliğiyle adamın kalbini kazanmıştı davranış güzelliğiyle e, davranış güzelliği demek ki etkili oluyor. Bizim davranışlarımız ne kadar güzel, dengeli ölçülü olursa kalpleri fethetmemiz o kadar kolay. Ama davranışlarımızda katılık ve sertlik olursa belli noktalara odaklanır. Her zaman gözümüzü o noktalara kilitlersek belli noktaları kaçırıyoruz ümmetin arasında. Sadece belli noktaları sınırlı gören insanlar konumuna geliyoruz. Allah için... Kardeşlerim buna dikkat edelim Allah'ın izniğine. Şimdilik anlatmak istediklerim bunlardı. Fazla ben tutmak istemiyorum. Özetle bu dersimizde Nahıl suresi 125. ayeti kerimeyi delil aldık. Yani Allah'a davet etmeyi öğrendik. Başka şeylere davet etmemeyi kavradık. Davet ederken hikmetle, güzel öğütle yapmamız gerektiğini öğrendik. Davetçinin profilini çizdik. Davetçinin ilimle ve kişilerin yapılarını, hallerini gözetmeleri gerektiğini ve delille, kanıtla konuşması gerektiğini aktardık. Sonra da acizan edebinin o güzel, şerefli hayatından örnekler verdik. Ve anlattığımız örneklerden şunu anladık. Nebi Aleyhissalatu Vesselam bu ayeti pratik olarak uyguladı. İnsanları incitmeden, kabalık göstermeden. Son nokta, kardeşlerimden bir tanesi geçen haftalarda bana şunu anlattı. Bizim derslerimize katılan, böyle kendisini güzelce yetiştirmiş bir kardeşimiz. Onun da bir abisi var. Diyor ki, ben akrabalarıma gidiyorum, anlatıyorum, hallerini gözetiyorum yumuşak davranıyorum bana diyorlar ki ya sen ne kadar güzel anlatıyorsun bizi incitmiyorsun bize sert davranmıyorsun her anımızda bizi sıkıştırmıyorsun ama bu abin kardeşim karşımıza çıktığı zaman ya biz ondan yani bu dini öğrenmek istemiyoruz ben ondan bu dini kavramak istemem. bana nasihat etmesin söyle bize anlatmasın diye haber göndermişler ne anladık burada Anlatış ne? Davet üslubu Davet var yani Kötü bir amaçla yaklaşın Evet başka Yumuşaklık Nezaketlik yani yumuşaklık Nezaketlik, yani nezaketlik. Allah'ın ayetini demiyoruz. Yani Allah Çarpıt demiyoruz Yani Allah'ın şeriatını çarpıt demiyoruz Doğruyu Yumuşaklıkla merhametle anlat Umulur ki Allah Yani onun kalbine yumuşaklık verir de kazanırız Evet şey Musa. Abim. Barak güzel bir ders almış o zaman. O güzel bir ders, bir ders almadığı için öyle. Aynen. Yani bu üsluplarımızı iyi kazanmamız lazım. Yani işte bizden aldı da doğru değil. Yani üsluplarımız yumuşak olacak. Merhametli olacak. Ve hala günümüzde bu üsluplarımızı katı kullandığımız için davetimizin şu an çok sıkıntılara düştüğünü evet. bilmemiz lazım. Şimdi fazla vaktinizi almadan hediyelere geçelim. Anlatmış olduğum seminerimin bir konusu vardı. Bu seminerin konusu bir ayete dayandı. Ayet numarası, parmak. Şeymuz abi. Kaç? Naşsuras izin mi? Şey valla tafadla buyur inşallah. Güzel. Peki. Allah razı olsun. Şimdi bir soru daha kardeşler. Allah'a davet ederken farklı eğilimli insanlar var dedim. Dört tane madde saydım. Buyur kardeş. Bir davet edin. İki Allah'ın yoluna davet Değil. Evet. Farklı, farklı eğilimleri olanlar tamam, var. Tamam söyle. Bir reddeden. Güzel. İki kabul eden. Güzel. Üç kulak asmayıp gaflete düşen. Çok güzel. de reddedip mücadele, mücadele edin. edin. Eyvallah. Maşallah. <Gülüyor> Tefaddan akıl kerim. Tefaddan. Güzel Güzel maşallah Karıştırmayalım sayfalarımızı Evet hazır mıyız sorulara kardeşler <gülüyor> Tevhid kaç kısım <gülüyor> <gülüyor> Sayalım <gülüyor> Allahu Ekber Tekbir Allah Ekber. Buyur kardeşim kitabını inşallah <gülüyor> Çok... Maşallah <gülüyor> Evet. Neyse. Hikmetle davet etmemiz gerektiğini öğrendik. Buradaki hikmetle davet neydi yani? Tafak mı? Hikmet burada uyan ilim başka eee elimle delille bir beyine ve delille ve bil hucje ve netle. Naam. Bicetle delille. Cemil. Axsent. Maşallah. Tfaḍḍal aḫi. Tfaḍḍal. Güzel. Tamam. Peki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk davetini topluma duyururken ilk nerede davet yaptı? Ahmet. Ahmet. Allahu Ekber. Buyur inşallah Ahmet. Peki bir tepede davet yapmıştı. İsim, sadece isim alacağız. Hocam, Parmak. Hocam. Parmak. Buyur. Safa. Safa. Evet, evet. Eyvallah. Buyur kardeşim. Bu da senin hediye. Peki <gülüyor> Cemil Sonra Safa Tepesi'nden biliyorsunuz Yani orada önce bir ayetle Muhatap olmuştu Ayet Sayısın hocam Evet yani Allah dedi ki Sen onlar yüzün hakkı aykır Ve yani müşriklerden de yüz çevir Ayet numarası Özellikle söylemiştim Hocam insafı söylüyoruz Değil. Hicr <gülüyor> 94 Hicr 94. Evet, Allah razı olsun. Buyur kardeşim. Güzel. maşallah. <gülüyor> Barakallah fiikum. Peki bu bu çok basit. Ne bir Ali Salatu Kabe'de <gülüyor> işkenceden geçirildi. Secdedeyken devenin işkembesi konmuştu. Sabenin bir koşarak geldi. Evet söyle bak. Abu Bakir radıyallahu anh tekbir. Zaten bu tam çocuklar için yazılmış böyle basit bir kitap. Edilmiş. Maşallah. Tam yani. Cemil. An anlattım ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın halasının oğlu olarak bir isim zikrettim. Aslan kardeşim. Evet tekbir. Son bir tane. Evet. Evet bir tane kişi vardı. Mekke fethinden sonra intikam duygularıyla Müslüman oldu. Amacı Nebi ve selamı öldürmekti. Onun adı ne? Bir de arkalara fırsat verelim. Evet. Tam ismi. Evet. Ne? <gülüyor> <Değil. Değil. Yok. gülüyor> Zor bir sorumuş demek ki. <gülüyor> Ama kopya vermek yok kardeşler. <gülüyor> Alanlar bir daha şey yapmasınlar. Söyle. Söyle. Değil. Söyle. Değil. Bu, bu bana kalacak bu kitap herhalde. <gülüyor> Neyse soruyu değiştiriyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Fudale İbn-i Umeyr. Elleysi. <gülüyor> Son ismi de Elleysi. Peki bunu bilirsiniz. Mekke'ye bir istihbarat bilgisi göndermişti. Ama ailesine göndermişti. <gülüyor> Yanlış bir hatada bulunmuştu. Yani adı ne? <gülüyor> Ama olmadı. Olma bu soru kabul olmaz İsim vermeyeceğiz. Parmak, Allah için kardeşler. Neyse son soru. hangi süreyi, süreyi, süreyi, Tamam. Mesela o surenin sen ayet de, numarası de, sen de, hariç. De, <gülüyor> yani bu sure inmişti hani onun söylemiş olduğu şeyden dolayı. Ama yok on değil o başka bir anlat şeydi. O başka. Şimdi bir annemizden bahsettim, anlattım ya iki tane annemiz yemekteler oturmuşlardı. İkisinin de ismini söyle. En sona, en son. Bir dakika, bir dakika. Bir. Eyvallah! Allah razı olsun. Tekbir! <gülüyor>